Gezegenin Geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğüsmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş. Gezegenin Geleceği programınız. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2016'da İzmir'de Türkiye'nin ilk kostümlü bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. İzmir, Bike Party, bisikletizm.com'un fikriyle hayata geçti ve Sivil Düşünce Avrupa Birliği programı tarafından desteklendi. Bisikletizm.com'un paylaşımına göre partiye katılan bisikletçilere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün bisiklette polis ekibi yani Beyaz Kırlangıçlar eşlik etti. Kostümlü bisiklet sürüşü için İzmir'in en yoğun bulvarlarından Cumhuriyet Bulvarı motorlu araç trafiğine kapatıldı ve bisikletli sürenler kendilerine ait bulvarda 3 şeritli yolda salınla salınla pedallama imkanı buldu. Yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşen İzmir Bike Party'nin ardından tespitlere gelirsek bunlara bisikletizm.com adresinde ulaşabilirsiniz. Kostümlü bisiklet sürüşünün final noktasında Kültür Park'tayız etkinliğiyle devam etti bisikletçiler. Herkes parkta ne görmek istiyorsa onu yaptı. Kitap okudu, dans etti, piknik yaptı, fotoğraf çekti veya çekildi. Bisiklet dükkanları da hatıra fotoğrafı çekilebilmesi için pano hazırladı. Denge bisikletiyle 3 ila 6 yaş grubu arası çocuklar için de yarışmalar düzenlediler. Tüm izinlerini tamamlayan Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şahin köyü, Dumanlı Dumanlıdağ'daki Nurol Holding'e ait Altın işletmesi adeta gün sayıyor. Çed izinlerini tamamlayan işletme son olarak Çanakkale Valiliği gayrı sığhi müessese ruhsatı aldı. Şahinli köyü yıllık 6000 tonu bulan kiraz rekoltesiyle ölümden korkmayın o geldiğinde siz olmayacaksınız diyen Yunanlı filozof Epikür de laps ekili aynı zamanda. Maden sahasında 600 metre uzakta bulunan Şahinli Şahinliköylüleri ise köyün madenli ilgili ikiye bölündüğünü söylüyorlar. Su kaynakları üzerinde yapılan altın madeni sondajlarıyla birlikte önce sularının bozulduğunu belirten köylüler köydeki dostlukların da maden sonrası bozulduğunu ifade etti. Madende işe başlayan köylüler derin bir sessizliğe gömülürken şirket halkla ilişkiler sorumluluğuna köylülerden birisini getirmiş. Köylüler en yakınımızla köyümüzde kötü olduk. Kavgalar ettik. Selam sabahı kestik. Madende çalışan madenciyle Dost bizimle yabancı oldu diyor. Sondajlar nedeniyle bozulan içme suyunun yerine maden şirketinin yeni su getirdiğini ancak bu suyun yetersiz kaldığını kaydediyor köylüler. Zaman zaman sular simsiyah çamur gibi akıyor. Biz içmiyoruz ama hayvanlarımızı içiyoruz mecburen. Korkuyoruz hastalanmaktan. Çocuklarımızın, hayvanlarımızın hastalanmasından diyor. Adını vermek istemeyen bir köylü kadınısa başka bir köylü madende işe başlayan suç bulunmak gerektiğini belirterek Hayvancılık yapıyor. Şeftali, kayısı, erik, kiraz üretiyoruz. Umurbey Barajı'ndan su getirilemeyen üç köyden birisi de bizim köy. Köyümüze su getirilseydi biz de sulu tarım yapsaydık köylümüz bu madende çalışmak zorunda kalmazdı. Şimdi kimi kirazlarını kökledi, kimi hayvanlarını sattı, madende işe başladı diyor. Başka bir köylü ise Bayramdere Barajı'nın Lapseki, çaydak ve çevre köylerine içme suyu verileceğini söylüyor yetkililer. Ancak altın işletmesine Sunulacak o baraj. Şahinli köyüne içme suyunun ve yakınlarındaki bir derinin suyunun sunulduğu gibi diyor. Bölgede bulunan içme ve tarımsal sulama amaçlı Bayramdere Barajı, madeni 2 kilometre sulama amaçlı kullanılan Umurbey Barajı 7 kilometre, Lapseki ilçesi de 7 kilometre uzakta bulunuyor. Lapseki yöresine ülkenin en kaliteli şeftali ve kirazı üretiliyor ve bunlar ihraç ediliyor. Lapseki Kirazı ve Lapseki Şeftaisi için Lapseki Meyveciler Birliği patent alma başvurusunda bulunmuştu bir yıl önce ve bu patent çalışmaları da sürüyor. Şahinli Komşu Köyü, Subaşı Köyü, muhtarı Sami Okutucu, altın madeninin Umurbe ve Bayramdere barajlarının su toplama havzasında bulunduğunu belirterek bize hiç sormadan bu madene başladılar. Şimdi burada siyanürle yıkandı mı bizim meyvelerimiz hepimiz zehirleneceğiz, biz de zehirleneceğiz. Bu maden sonumuz olur herhalde, biz bu madeni istemiyoruz dedi. Subaşı köyünde tarımla uğraşan Süleyman Sevense, biz meyvecilik yapıyoruz. Meyveciliğin en büyük düşmanı siyanür. Siyanür kullanılacağından bu madene karşıyız diye konuştu kendisi. Yalıkavak ve Akyarlar mahallelerinde kurulmak istenen restlere karşı çıkan Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu üyeleri belediye meydanında bir araya geldi. Basın açıklaması yaptı. Topluluk biz bitti demeden bu dava bitmez diye pankart açtı. Elini dağımdan çek restine rest yazılı döviz taşıdı. Grup adına platform avukatı Remzi Kazmaz bir açıklama yaptı. Santralleri yapmak isteyen şirketin 10 milyon metrekare kare alanı kamulaştırdığını belirten Kazmaz. Biz bu kamulaştırmaya karşı dava açtık ve yürütmeyi durdurma kararımız olmasına rağmen halen REST şirketi bu dağlarda çalışıyor. Bodrum Turizm Bölgesi. Yapılmak istenen REST'ler Türkiye'nin değişik yerlerine rahatlıkla yapılabilir. 10 milyon metre alan neden kamulaştırdı? Siz sadece 1 milyon metresini... REST'lerle ilgili çalışma faaliyet alanını belirlediğiniz diğer 9 milyon metrekare alan nerede? Bu sorunun cevabını bir türlü alamadık dedi Kazmaz. İki kez yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen REST şirketi halen faaliyetlerine devam ediyor. Bodrum'dan REST'leri istemiyor. Halkın iradesine rağmen burada REST kurmaya çalışanlar Bodrumluların sesini duysunlar. Bodrum Türkiye'nin yurt dışına açılan turizm penceresidir. Bodrum'u kendi ellerimizle boğmaya gerek yok dedi. Yeşil ve... Burçdolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş